Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi barik ala ve ala alihi ve sahbihi beşinci ders. 5 dersin bir kısmını işledik değil mi? Bitiremedik. 5 dersin kaçı? 5 konusu. 5 hmm. tamam. dersin 5 konusu. <gülüyor> İnşallah kaldığımız yerden olduğu gibi okumaya devam edelim. Şimdi Elif diyor ki Kevin oluştur. Cümelen, bir cümle değil mi? Evet. Mufideten, faydalı bir cümle. Bimil'i veya mel'i, yani bimel'il doldurarak, bimel il ferag'i, boşlukları doldurarak fîmâyeli, gelen. Yani gelen boşlukları doldurarak faydalı bir cümle oluştur. Faydalı, pardon, bir e, cümle değil, cümleler oluştur. Cümelen, cümleler demek çoğul. Kevin cümelen. Oluştur cümleler. Mufideten faydalı. Bimel elferahı fîmâyeli. Gelen boşlukları doldurarak. Ee, şimdi ne yapmış birincisinde mesela? Bir tanesini yapalım. Birincisinde mudafı hasfetmiş. Dikkat edin. Mudafı hasfetmiş. Yani bizden e, mudaf koymamızı istiyor uygun. Mesela diyor ki elbeyti burada harekesini vermiş. Mudafın ileh olacağı için zaten direkt beyti demiş. Hı hı. Muglakun haberini vermiş. Kapalıdır. O zaman Evin bir şeyi olacak. Hani dedik ya onun bu su gibi. E, evin neyi olacak kapalı? Ne uygun? Kapısı mesela. Pencere, kapısı, pencere. Pencere işlemedik. İşlediklerimizden hep istiyor genelde kitap. Genelde değil. Kitabın menhece öyle. O zaman babu işledik. Eve uygun olarak. O zaman babül beyti mukulakun. Evin kapısı kapalıdır. Bu şekilde. Şimdi biz dolduralım ve tercüme edelim. 5. E, dersi inşallah bitirelim. Bugünkü Arapça dersimiz bitsin. E. Başka inşallah. başlayayım inşallah Eğne vermiş bir de seyyareti vermiş Oraları okuma direkt sen Görüyorsun zaten Hı? Hı. <gülüyor> arabanın... evet. Mesela arabanın ne Ne var orada neler var Arabanın e, şeyinden soruyor, Ara, e, neyinden sorar öğrendiğimiz kadarıyla, mesela anahtar. Eğne miftağ... <gülüyor> evet. <gülüyor> miftağ hu... Birleştir, birleştir miftağ ile seyarayı. Eğne miftağ hus... Miftağ hus secareti. Arabanın anahtarı nerededir? Nerededir? Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu alaihi wasallam. sallam alaihi wasallam Są Sallallahu Aleyhi Ale aleyhi... Sallallahu weszłem. Są Biz durduğumuz için her zaman sallallahu aleyhi sellem deriz de şimdi i'irabba bundan sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullahi. Resulullahi. Resulullahi. Resul. Lullahi. Resulullahi. Resulullahi. Resulullahi. Resulullahi. Resulullahi tamam. Biraz da sesli olalım inşallah. Ses zor ders ya uygun kelimeleri bulmak. Yok uygun kelimeleri bulmak aslında zor ders değil de çalışmadık ya bu şekilde zihnimizi beyin jimnastiği yapmadığımız için biraz zor geliyor. Yoksa kolay inşallah. Evet. 10. dersten sonra pratiğe de döneceğiz ya artık pratik konuşmaya başlayacağız ya. O yüzden rahatlaş, rahat olacak inşallah. Evet. Beytut, beytut tabi bir. Beytut birleştir. Beytut Tabibi Raidun. Ba Bak e, normal T'den Taya geçmek biraz e, insanın dilini zorlaştırabilir. Orayı oturtun. Ç, t T'ye de geçtim yapıştıracaksınız oh. T'ye. Ta <Tabibi> Beytut tabibi. <Hı>. tabibi. E oku. Bir daha. Tercüme Beytut yap. Tabibi Raidun. Doktorun evi yakındır. Hı. El, el evet. Kur'an'u Kitabullah'ı. Tercu Tercüme de yapalım. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Evet. Hmm. Hadid, Hadicetun. Bayan ismine Hadi tenvin almaz, değil mi? Hadicetu. Ha. Hadicetu. Hmm. Hadicetu. Hadicetu. Ummu Hamidin. Ummu Hamidin. Ummu Hamidin. Ummu kelimesi geçti mi hiç? Do chwili. Nie. Nie. herhalde, değil mi? Bint Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Hamidin Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. meksurun öğrencinin kalemi kırıktır. tır. tır. haberdir. Evet. küllüdür haberdir. Evet. Babul mescidi Babul mescidi meftuhun meftuhun. Evet. Eee mescidi kapısı açıktır. Haraca'l mudarrisü Nereden çıktı müdürün? Müdür var şimdi. Müdürün bir şey olacak. Min. min eliflem almaz. Min. mudaf Mudaf koyacağım. Mudaf eliflem almaz. Min. Elif. Elif. Til. Birleştir. Hı. Ne demek? Ee, öğretmen müdürün odasından çıktı. Evet. Altıncı ee, bölüm. Diyor ki müellif Hafizeoğlu'la sahih. Sahih Sahihle. doğruda. El-Kelimat-i-Taliye. el kelimat i Değil il kelimat i, mi? -Kelimat -i Gelen kelimeleri. Yok terkibat mi yazıyor orada? Hı -hı. Bakayım ver kitabı. sahih <gülüyor> il taliye Gelen düzenleri düzeni doğrula. Şimdi burada ne demek istiyor? Yine her zamanki gibi ilkini yapayım anlaşılsın. Şimdi Burada biz, bu dersimizin konusu ney? Bizim mudah mudaf mudafin O zaman burada mudah mudaf mudafin olayına dikkat edeceğiz. Şimdi biz ne dedik? Mesela mudaf tenvin almaz. Değil mi? Mudaf eliflem almaz. Değil mi? Evet. E, mudafin mecurudur. mecrurdur. Şimdi burada e, hatalı şekilde vermiş mudah mudaf mudafin Sen o hatayı düzelteceğiz. Şimdi mesela ilkine bakıyoruz. Şimdi diyor ki ilkinde. El kale mut Bakıyoruz burada hata ne var? Ha, bakıyoruz. Mudafa, mudaferi filan almaması gerekirdi. E burda eliflam var. O zaman hatalı olan yer eliflamın olması. Hemen düzeltiyoruz diyoruz ki, kale muttalibi. Tercümeye gerek yok, direkt okuyarak. Yeter ki hatayı belirteceğiz bir de, anlatırken. Tamam. tamam. Evet. Okuyalım şimdi ikiden devam edelim. Babus seyyar eti, seyyar eti, seyyar eti. Hatane. Seyyaratu yazmış. Evet doğru olan. Mudaf her zaman he, şeyle gelir, cerl gelir. Mecrudur. Mecrurdur. Mudaf mecrurdur. Mecrurdur. O yüzden babu seyyarat. Evet. evet. Bintü Hamidun demiş. Evet. Ama Hamidin. Neden? Olması gerekiyor. Neden? Mudafun e, Çünkü mudafun ilehtir. de mecrurdur. Tabii. Evet. Burada Resulul, Resul önce okuyalım Allah. hatalı halini yok, yok. okuyalım sonra hatayı söyleyelim. E er Resulul Er-Resulullah'ı demiş. Hı. E elif lan almış burada. Evet. Almaması gerekiyor. Resulullah'ı olması lazım. Evet, Resulullah. Evet. Resulullah olması lazım. Evet. Yani eliflam lansuz okumamız gerekiyor. Evet. İsmu veled de demiş. İsmul. İsmu veled de demiş. Hı. İsmu veledin olması gerekiyor. Veledin mi? Eliflam var. Veledde. Termin alır mı? Veledin. Evet. Veledi. Veledi. Hı. Evet. Etası Hata neyi burada? Veledde değil de veledi olması. Evet. evet. Meftuh da... değil de mecurur olacak. Evet. İbnun, İbnun El Müderris diye geçmiş. Evet. Burada e, temin almış. Temin almaması lazım. İbnun i El Müderris olması gerekiyor. Tamam. Yani evet. Etmen... Bitti mi? Bakın şimdi burada nida münada olayını gösteriyor. Geçtik ya. Şimdi 7. kısım demiş ki Muhammedun ya Muhammedu. Üstadun ya üstadu. Halidun ya Halidu veledun ya veledu. Şimdi bu ne? Şimdi başındaki ya nida edatı. Yani bir bir insanı nida ederken kullanacağın edat edatlardan bir tanesi. Nida edatı Birkaç tane nida edatı var. İşte dört tane var, beş tane var, üç tane var. Değişiyor. Nahyucilere göre. Ee, nida edatı <gülüyor> ee, bir şey, karşı tarafa nida etmek için kullanılır dedik. Ve tenvini düşürür. Bakın nida edatı kendisinden sonra gelen tenvini ismin ten, tenvini herhangi bir ismin tenvini düşürür. Evet. Tamam. Mesela Muhammedun aslıdır. Ya Muhammed'u dedin tenvini düştü. Hani sanki tabiri caizse Eliflem varmış gibi başında düşünme. Çünkü şey söyledin mi? Mantıko olarak da seslendiğin insan marife olur Tabi ya o da var. Şimdi marife olduğu için ya seslendiğin insan yarım marife olur ya da tam marife olur yani dahasıyla. O biraz işin münakaşalı kısmı. Neden? Çünkü mesela e, Muhammed'un nedir Muhammed'un mesela e, Adam. Adam evet, evet. e, Şey Muhammed Muhammed özel isim. E, ya Muhammed dedin. E, Çağırdın. Tamam bunda bir sorun yok. Ama birini bir düşün. Ya, ya, ya, ya, ya, ya racülü dedin mesela. Hangi adam? Senin nida ettiğin bir adam. Değil mi? Evet. Bunu da belirttin. Ama ama birisinin ya huzbiyedi, tut beni elimden karşıya geçir demesi. Anladın mı? Adam şimdi hem nida ediyor, adamın istediği bir tane adam olacak. Orada marife kıldı olayı. Ama belli değil. Hangisi olursa olsun bana yeter ki yardım etsin manasında. Yani, Orada ne kiralık var o da yarın marif belki. Tabii bu Mina Kaşalı ismi. Evet. Dediğim gibi biz hep ne yapıyor? Avam dili kullanıyoruz burada. Ben bazen hatalı kaideleri, hatalı dille bile söylüyorum. Bu bu benim dünyamla alakalı. Anlatabiliyor Hı. muyum? Hı. Bunlar ileride gelecek. Öyle ilmi ıslahlarla açıklamak. Şimdi bu kitabın biz kalıbına, yapısına göre biz kullanıyoruz bu cümleleri. Ammice böyle bedevi gibi anlatıyoruz yani. Hurra, anladın mı? Maksat anlayın yani. Karşı taraf anlasın. Evet. Muhammedun ya Muhammedu, Üstadun ya Üstazu, Veledun ya Veredu. Bunun tecrübesini yaşadık. Sorun oluyor sonra ileride. Böyle daha iyi yani inşallah. Evet. Ya ya Buradaki ya'ya ya, nida edatı diyoruz. Nida diyoruz. irab ederken. Muhammeduna münada diyoruz. Hemen buraya bir yazayım ben kısaca. Şimdi bakın. Ya Muhammedun. Ya, Muhammedun. Şimdi bu neydi aslı? Muhammedun değil mi? Ya geldi buraya ne oldu? Muhammedu. Şimdi bir de şu terkibi düşünün. Filğurfeti. Bir bağlantı kuracağım o yüzden. Bakın Filğurfeti. Evet. Ne dedik? Fi tek başına nedir? Harf-i cer. Hurfette isim. İsmin başına gelmiş Filğurfeti olmuş. Biz bunu irab ederken nasıl irab edeceğiz dedik. fiye car. Cümle içinde mesela irab eder ki, ederken. Hurfete de mecru diyoruz. Mecrur. Car, mecru. Bu, bunu da irab ederken nida. Yani ya Muhammed'e nida. Nida. Muhammed de münada olur. Münada ne demek? Nida edilen, çağrılan yani. Anladık Evet. Fil feti jar Nasıl böyle cümlede nida ederken bu şekilde söylüyoruz. cümlede irab ederken Ya Muhammedu da nida. Buradaki ya yani zaten diyoruz ona. Nida diyoruz ona cümlede. Muhammedun kısmı Muhammedu diye okuyoruz. Ona da münada diyoruz. Bu kadar. Terimine düşür. Şimdi kitap, e, muda mudafı ile, ile alakası yok onun. Ama şimdi cümle olarak o geçtiği için daha geride. Onu verme ihtiyacı duydu. Ara sırada böyle araya yeni kaydılar sokuyor. Bu da güzel müelliften. Evet. Şimdi altta onun pratiğini vermiş. hareketsiz halini vermiş. Biz onu hareketsiz <gülüyor> okuyalım diye. Evet. Evet. Okuyalım inşallah. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, oku ve nie, nie, nie, Şeyh. Im. Şeyh ne demek? yaşlı. Ama isti'malde, mesela genelde kimin için kullanılır? Isti'malde? Araplar'ın günümüzde kullanılır. Genelde bunu ilim ehli için kullanılır. İlimle uğraşan yaşlılar için kullanılır. Veya yaşlı olmasa da ilimle uğraşan kişiler için kullanılır. Yagaculu. Yagaculu. Yagaculu. Ya, ya. Rajure ey adam ya. Yani. Evet. Yasirun. Evet. Şimdi öyle Yasirun demiş ya. ya orada öyle. sanki ya böyle bir en şaşırtıyor. <gülüyor> Nida mıdır? Nedir? Güzel gelmiş herhalde. Allah alim Yasirun. Evet. Bu bir isim değil mi? Aha, isim ya Yasir Ammaru. dediğimiz Türkçe'de tamam. kullanıyoruz. Yasir ismi var. Ya Ammaru. E, Doktorun. Hı. Doktorun. doktor Doktur. Evet. Ya doktoru. Doktor ilk defa geçiyor değil mi? <gülüyor> Tabip de geçti. Tabip doktor. Evet. Do... Doktorun doktor. Allah'u alem. Madri. Bilmiyorum. <gülüyor> Arasında fark var mı bilmiyorum. Tabiple doktorun. Tabip de geçti. Şimdi doktor genelde şöyle bir fark olabilir. Şimdi biz tabibi ne için kullanıyoruz? Tabibi ne için kullanıyoruz? <gülüyor> Bizim bildiğimiz doktor. <gülüyor> bu Araplar doktor, yani doktora tezleri falan olur. Herhangi <gülüyor> bir mevzuyla alakalı. Onlar da bu doktoru kullanırlar. <gülüyor> Şeye doktor tıp demezler kolay kolay. Yani ben duymadım, rastlamadım belki derler. Mesela tıp doktoruna tabip Tabii derler, de. biter. Evet. Bu doktora özel bir araştırma bir bakma, bakmadım, anlatabiliyor muyum? Sadece yaşadığımız şey yapıyorum. Yani o şekilde ben duyuyordum, evet. kullanılıyordu. Doktor işte bildiğimiz doktor doktora tezi alanlara, herhangi bir meselede. Bu mesele mühendislik olur, bu mesele ne bileyim... E, e, Fıkıh alakalı mesele olur. Bunu tutmuş adam doktora tezi hazırlamış. Master'dan sonra. İki sene bir master yapmış mesela. Beş sene doktora uğraşmış. Doktora tezi almış münakaşadan sonra. Bu O ismi veriyorlar o kişiye. İkra il misal... Şimdi yeni bir mevzu. İkra il misalel a'ti. Gelen misali oku. Sümme sonra Kevin Oluştur. Şöyle kitabı alayım. Buradan Çok zor oluyor. Evet. Iqra'il misale, misale oku, al-ati gelen misale oku. Sunme kuvin, sonra oluştur es ileten sorular. Mislehu aynısından. Hani aynısından mislehu burada neye gidiyor? Misale dönüyor. Yani o misalin misli gibi hmm. sen de sorular. Şimdi altta bir tane misal veriyor hmm. Mushiran işaret ederek ile suvere taliye gelen resimleri işaret ederek. Yani gelen resimlerle alakalı olacak bu. Şimdi bakın bir, bir kalıp bunu neden veriyor müellif? Bunu neden verme ihtiyacı duyuyor? Şimdi bu bir kalıp her zaman kullanılır. Pratikte güzel bir kalıptır. Evet. Kısa yoldan böyle hemen meramını beyan etme adına kullanılan cümlelerden bir tanesi. Mesela kitabı men ne dedi? Kendi arasında mudah mudafın ile evet. Kimin kitabı? Evet. Kitabı men hâze bu kimin kitabı? Seyyaratı men hâze bu kimin evet. arabası? Hemaru men hâze bu kimin eşeği? Bakın bu kalıp. Böyle aklınıza tutacağız. Bin tu men bu kimin kızı? Bu şekilde. E Bin tu men bu kimin kızı? Ben vazayı değiştiriyoruz. Başını değiştiriyoruz sadece. Ben öyle. Tabii tabii, tabii tabii Evet okuyalım inşallah. Gördük. Kalemu men Tamam o kadar. Soru sadece. Sadece Aha, soru mu soruyor? Heh soru istiyor bizden tamam. evet. Kamis eee kamisun kamisun kamisun, kamisun. hare ha. e, ve beytu men Zeriru menhaza hmm. ha, Hadilahi Menhaza Hava çıkarır nefes alır gibi ha, ha, ha, Evet Ism e, Burada şimdi bakın bir şey vermiş Vasıl hemzesi Şimdi burada isim kelimesi falan hep geçiyor ya İbn, isim falan O hmm. ikisinin kullanış şeklini vermiş Şimdi bu e, başta geldiği zaman Okunur zaten oradaki e, <gülüyor> Hemze tamam mı Mesela ismul veledi. Muhammedun. Vesmu. Bakın burada geçiş yaptığınız zaman okumuyorsun. Wasmul binti Zeynebu. Çocuğun ismi nedir? Muhammed'dir. Kızın ismi Zeynep'tir. İsmul veledi Muhammedun. Bakın. Vesmu diye geçiyoruz. Wasmul binti Zeynebu. Zeynebu. Ee, kızın ismi ise Zeynep'tir. Alttaki İsmul moderisi Hamidun. Öğretmenin ismi hamittir. Mesmul mudiri müdürün ismini. Yani ma ismul mudiridir. Tamam mı? Mesmul mudiri bu pratikte de böyle dile şey gelir, hoş gelir. Bir de böyle cümlede daha böyle seri pratik kullanmanı sağlar. Şimdi İbnun da aynı şekilde. Oğul. İbnu Halidin Halid'in oğlu film Medreseti. Haber bak. Haber veriyorsun hemen. E Halidin Olu medresededir, okuldadır. Ve Hamidin fil camiati. Hamidin oğlu ise üniversitede. Dir. İbnul mudarrisi öğretmenin oğlu fil fasli, sınıftadır. Eyne ibnul mudiri? Bakın, eyne ibnul Müdürün oğlu nerede? Evet. Tamam, bu kadar. Evet, şimdi başlık. İkra, oku. Mayeli gelenleri. Muraayen Şunu dikkate alarak, şunu gözetleyerek yani. Kava'i de hemzetil vasli. Kava'i hemzetil vasli. Vasıl hemzesin yani hemze-i hemze, vasıl, vasıl hemzesinin e, nutuktaki kaidesini gözetleyerek dikkate alarak gelenleri oku. O evet. zaman evet. o zaman buna ne deniyormuş? Vasıl hemzesi. Vas hemze-i vasıl, hemzetu vasıl. Evet. Okuyalım. Ibnu Mohammedin. Muhammed'in hmm. e, fil i, fil fil Iraki. Ha, fil Irak. Irak, Ara, e, Irak. Irak der. Irak. Ha. Webnu Ham, Webnu Hamid'in hmm. fil Hindi. Hmm. Tercüme şey yapayım ve e, Hamidnoğlu Hindistan'dadır. Evet. El-Hindu Hindistan. Evet. Hara-Cay. Haraj hemen baya yapıştır. Evet. Hara-Cab-Nu. Hara-Cab-Nu. Nul. hara nul Hara-Cab-Nup. Sen böyle, öyle bir oturmuş ki adam. Hara-Cab-Nup tabibi. hara Sabibi Minelbeyti Ne demek? Doktorun çocuğu evden çıktı mı? Yok, evden çıktı. Doktorun, değil mi? Doktorun oğlu evden çıktı. Evet, oldu. Vehebebnu vehebebnu taciri ile suki suki Tüccarın oğlu, çarşıya çıktı, Hı. gitti. Çarşıya gitti. Eyvah, çarşıya gitti. İsmul. İsmul, i̇smul mühendisi. Bak Faysal. İsmul, bunu normal okuyoruz. Faysal'un. Faysal isim, erkek ismi. Evet. Faysal, Kral Faysal gibi mesela. Faysal isim. Hı. İsmul mühendisi. mühendisin İsmil ismi. burada el mühendisi mühendis demek. Yeni evet. kelime miydi bu bilmiyorum hatırlamıyorum. Ha, geçmişti İsmil değil mi? Tamam. <gülüyor> Bak bugün iki, e, burada bu cümlede iki şeklini vermiş. Hem başta gelmesi okunacak haliyle evet. vermiş bir de okunmayacak haliyle. Aynı cümlede evet. Vesmu? Evet. Vesmut <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabibi. <gülüyor> tabibi. Tabibi. <gülüyor> Mesud. Mesudun. Mesudun. Tecrübesi. Muhedisin ismi Hı. faysaldır. Hı ve doktorun ismi Mesud'dur. Mesud'dur. Mesud. Mes Mes Biz Mesud diyoruz. Araplar Mesud. Değil mi? Mesud İbn Mesud din. Radyallah. Evet, okay. Eee Mesm- um. Mesmu. Um. Mesmu'r um. <gülüyor> Mes raculu. <gülüyor> rac Racu? Raculi. He. Mesmu'r raculi. Ne demek? Adamın adı nedir? İsmi nedir? Evet. İsmidir. Evet. İbni min ente. İbnu. İbnu min ente. İbnu. Min mi? Geçti ya demin bir kalıp hatırla. Men. ha. Ne demek? İbnümen İbn de ne demek? Sadece İbnümen. Çoc kimin çocuğu? Ha kimin oğlu demek. İbnümen İbn evet. Oğlu. Tamam. İbnümen İbn Antene demek. Sen kimin oğlusun? He. Eneb nil anab no. -nu. Vezir. Vezir. Vezir, bakan, demek. Evet. El-Vezirul-Kharici, Dışişleri Bakanı, gibi. Ver bakayım, <gülüyor> bitti, tamam. O zaman, en, e, Ibn-i Ente, sen kimin olsun? el ebn ben bakanlı El-Kelimatul tu, yeni kelimeler. el rasulu, rasul, Elçi. El-Ammu, Amca. El-Şari'u, Cadde. el muhandisu Mühendis. El-Kabe'tu, Kabe. El-Kalu, Dayı. Muğlekun, Kapalı. El ismu isim. El Betu çanta. Tahti altında. El ibnu oł. E... El araba. Hunake. Şurada. Orada. Seyyaratul muderrisi. Bakın burada Mudah mudaf millehi vermiş. Bir tane tablo yapmış en son olarak dersin sonunda. Seyyaratul muderrisi. Alta çekmiş çizgileri seyyaratunun altına demiş ki mudaf el Muderisi, mudafun yani tamlayan tamlanan olayı var burada Türkçe. De, nasıl biz kullanıyoruz işte yüklem özde, evet. falan. Arapçada da ona mudaf mudafun deniyor. Türkçede isim tamlası, e, Türk dili edebiyatında isim tamlaması deniyor. Tamlanan, tamlayan vesaire. Mudafun ile kendisine izafe edilen demek. Tamam mı? Evet, akideye geçelim inşallah. Allahu Sallallahu